Boş ver gitsin. O kadar da önemli değil. Önemli değil mi? İnanılmaz bir şey, tamam mı? Elinizi içeri sokuyorsunuz. Bir iki hareket yapıyorsunuz. Birden kolunuzdan sütyen çıkıyor. <gülüyor> Erkek bunun yakınından geçecek bir hareket yapamaz bile. Haksız mıyım? Söyleseniz haksız mı? Aa hadi ama. Siz ayakta işleyebiliyorsunuz. Öyle mi? Kesin denemem lazım. Ha <gülüyor> beni delirten ne biliyor musun? Kadınlar ne zaman isterlerse meme görebiliyorlar. Aşağı bakıyorlar ve oradalar. Nasıl çalışıyorsunuz bilmiyorum. Aa ben de şunu anlamıyorum. Erkeklerin haince şeyler yapıp sonra hiç umursamamasını. Arka arkaya orgazmlar. Aynen evet. Cumartesi gecesi büyük gece. Randevu gecesi cumartesi gecesi. Planın yok ha? Hem de hiç. <gülüyor> Janis'ten ayrılmak bile mi yok? Aaa doğru ya o vardı. Kes sesini. Chandler kimse birinden ayrılmayı sevmez ama... ...bunu yapmak zorundasın. Evet biliyorum ama çok zor işte. Yani onunla karşılıklı oturursun. Onun hiçbir şeyden haberi yoktur. Sonunda ayrılmak için cesaretini toplarsın. Ama onun notu verdiğinde korkunç tuhaf bir an olur. Niye ondan ayrılman gerekiyor ki? Erkek kol onu artık arama. Aa istersen ben de seninle yaparım. Ee, sağ ol ama ona karşı birlik olduğumuzu hisseder. Hayır, yani sen Janice'den ayrıl, ben de Tony'den ayrıl Tony Tony'den mi? ayrılacak mısın? Evet, biliyorum. Çok tatlı biri ama artık eğlenceli değil. Sorun bende mi, onun açlık grevinde mi bilmiyorum. <gülüyor> Başka bir şey isteyen var mı peki? Aa evet, geçen hafta çok lezzetli, fıstıklı, çikolatalı, kekli turta gibi... Ben bir şey istemem, iyi böyle. Ne oldu? Niye suratsızsın sen? Af babam yüzünden. Bana üstü açık bir Mercedes vermek istiyor. Bu adam beni <gülüyor> Evet ama eve dönersen Mercedes'i verecekmiş. Oh. Ah korkunçtu. Bana küçük hanım dedi. Oh, babam bana öyle deyince sinir olurum. <gülüyor> Yine şu sen hazır değilsin olayına mı girdi yoksa? Aa evet evet hatta artık disko versiyonu var. Üç nakaratlı. Tek başına asla yapamazsın. Aha aha. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Joey. Olamaz Angela. Vay be onu terk etmen kıza yaramış doğrusu. Yanına gidecek misin? Hayır. Evet hayır. <gülüyor> tamam ama şimdi değil aşırı hevesli görünmek istemem. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Bu yeter herhalde. Evet. Merhaba Angela. Joey. Çok hoş görünüyorsun. Gösterimi gösteren bir elbise giydim. Ondandır. Evet, belli. Şey Rachel bu akşam ne yapacaksın acaba? Aa süper gece. Monica ile gideceğiz. Ooo. Hadi ya. E, sana tuhaf bir tesadüf söyleyeyim mi? Başka kim çamaşırlarını orada yıkıyor sence? Kim? <gülüyor> ben. <gülüyor> Bariz değil miydi? Ah. Ee, baksana o zaman e, ben de size katılayım. Ne dersin buna? Senin apartmanında çamaşırhane yok mu? Evet, Doğru bizim apartmanda çamaşırhane var evet ee, Ama fareler çıkıyor der. Ama şudan kuru çarşafları seviyorlarmış Yani içeri girerken normal oluyor ama çıkarken daha kabarıklar Neyse yedi gibi diyelim mi? Olur Olmaz Joey artık bablayım Bab mı? Hı hı. Bab da kim? Bab harika biri. Akıllı, kültürlü. Adam gibi bir işi var. Sense, ayda üç seçmeye gidip kendine oyuncu diyorsun. Ama Bab... Yapma ama. Çok iyi anlaşıyorduk. Sadece eğlenirken değil mesela konuşurken de. Evet. Evet kusura bakma Joey. Arkadaş olalım diyen sendin. Ne oldu dersin? Ne oldu? Arkadaş olduk. İyi peki o zaman neden dördümüz bu akşam yemeğe çıkmıyoruz? Yani arkadaş olarak. Dördümüz kim? Yani işte sen ve bab, ben ve kız arkadaşım. E, e, Monica. E, Monica inan bana çocuk tam sana göre. Olmaz. Geğirerek alfabeyi sayan kuzeninden sonra Asla. <gülüyor> Hadi ama bu adam harika. Adı Bob, Angela'nın kardeşi. Ee, akıllı, kültürlü ve adam gibi bir iş sahibi. Bense şey, ayda üç kere seçmeye gidip kendimi oyuncu diyorum. Ama Bob şey... Tanrı yardımcımız olsun. Ne? Çirkin çıplak adam mutfağına fayans döşüyor. <Gülüyor> oh, oh. Oh, oh. Bak senden bir iyilik istiyorum. Düşündüm de kardeş için bunu yaparsam belki Angela bana dönebilir. Ne dönüyor burada? Bir sürü kısa çıkıyorsun Joey. <gülüyor> Biliyorum ama <gülüyor> büyük bir hata yaptım. Ondan ayrılmamalıydım diyorum. Bana yardım eder misin lütfen? Tamam. Hoşça kal. Evet Monica gelmiyormuş yani ben ve Rachel olacağız sadece <gülüyor> Aa, Dur bakalım bunu iyice düşündün mü? Çamaşır yıkayacağım neyini düşüneyim söyler misin? Rachel'la baş başa mı olacaksınız yani? Evet Bu randevudur çıkıyorsunuz siz Yok canım <gülüyor> Öyle canım ne demek istiyorsun yani? Tekrar tıraş olup şarap falan mı almalıyım? Şey ya, kirli çamaşırlarını götürmeyebilirsin. Ne? İlk ha. çamaşırlarını ilk kez görecek. Kirli mi olsun yani? Hayır. O veya yumuşatıcı mı? Ha, tamam, tamam. Benimkinin nesi var söyler misin? Yani bu bu benim hassas samimi bir adam olduğumu gösterir sıcak ve yumuşacık bir ayı gibi. <gülüyor> İyi tamam yolda başka şey ederim. Aferin sana. Teşekkür ederim. Şu bab nasıl biri ha? Uzun boylu mu yoksa kısa mı? Evet. Hangisi? Hangisine? Babla tanışmadın değil mi? Hayır ama... Sana inanamıyorum Joey. Belki de adam korkunç. Merhaba Joey. Derecede çekici. Ben hemen susuyorum. <gülüyor> Nerede bunlar? Nerede bunlar? Ne güzel oldu. İkimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Evet harika. Belki yarın araba kiralar birkaç yavru köpek ezeriz. <gülüyor> ee, onu yapmak istemem. İşte başlıyoruz. Tamam, iyi ayrılıklar. Merhaba Ceniz. Ah, inanmıyorum, iyi ki beni aradın. İnanılmaz derecede berbat bir gün geçirdim, biliyor musun? <gülüyor> ah bu kötü olmuş. Buraya bir espressoyla latte alabilir miyim lütfen? Ah, fotoğraf çekimi denemeleri geldi. Şu sebzelerle ilgili olan neyse iğrençti. Ben de işleri iptal edip alışverişe çıktım ve... ...sana da şey aldım... Dur, dur, dur. Arıyorum, arıyorum. Arıyorum. Şey aldım. Ne? ne? Ne, ne aldın bana? Sana bunları... aldım. Bulwink'in çorapları... <gülüyor> ...çok tatlısın. Rakili çoraplarım var ya, ister Bulwinkle ve Bulwinkle... ...ister Rocky ve Rocky giyersin... ...ya da ikisini karıştırıp geyikli... ...ve sincaplı giyersin dedim. Harika değil mi? Canım nasıl isterse. Ben bir espresso daha alayım. Sana da bilatte. Yok. Hayır, ben hala bitirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Bu kadar mı? Evet, çok zor oldu. Aa, evet, sarılmanız çok zalimceydi. Tamam, sen bilemezsin. Geliyorum, açılın, açılın! Affedersin, affedersin. Aa, o makineyi ben kullanıyordum. Artık kullanmıyorsun ama. Ha. Ama onu ayırdım. Üstüne sepetimi koymuştum. Aa, affedersin, o senin sepetin evet. mi? Evet. Çok güzelmiş ama ben köpük görmüyorum. Ne? Köpük yoksa makine boştadır. Tamam mı? Ne oldu? Merhaba, Aa, yok bir şeyim. Bu korkunç kadın makinemi aldı da. Sepetin üstünde miydi? Evet ama köpük yoktu. Ee? Köpük yoksa makine boştaymış. Köpük yoksa pardon. Bir saniye bekler misin? Bu arkadaşımın makinesi. Hey hey hey içinde çamaşırları yoktu. Hey hey hey kural öyle değil sen de biliyorsun tamam mı? Tamam. Gösteri bitti. <gülüyor> Seyredecek bir şey yok. Tamam. Hadi çamaşır yıkayalım. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmazdın. Yani. Ben çorbayı bile geri gönderemem. Doğrudur. Çünkü sen o kadar tatlı ve naziksin ki... Ee, ya şey sen bence yani deterjan koysan iyi olur. O. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Über e, bu yeni bir almam malekeleri söküyor Rach, <gülüyor> e, onları ayıracak mısın acaba? A olamaz Ah Çamaşır konusunda çok salam değil mi? Yani tişörtlere başka pantolonlara başka makinemi kullanmalıyım. <gülüyor> Yani sen daha önce bunu hiç yapmadın mı? Şey aslında kendim yapmadım ama yapanları tanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam yakalandım ben çamaşır bakiresiyim. <gülüyor> E, tamam öyleyse merak etme. Nazik turda yıkarız. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. E, <gülüyor> şey aslında bütün beyazları bir makinede yıkarsın. Beyazlar tamam. tamam. Renklileri de başka makinede. Renkliler. Ve e, üçüncü de e, senin e, yani böyle narin, e, narin çamaşırların. Yani böyle sutyenlerin ve külotların filan. Yani onlar yıkanır işte. Tamam. Peki ya beyaz kilotlar, beyazlarla mı, bu, narinlerle mi? E, evet tamam bak onu en iyisi biz bir uzmana soralım. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> e şey nerede büyüdünüzü? Cleveland. Ha. <gülüyor> Nasıl oldu bu? Olamaz. Ne, ne oldu? oldu? Birden şey gibi hissettim, dü, dü, dü, düşüyormuşum gibi. <gülüyor> Ama düşmüyormuşum. <gülüyor> Demek sen ve Angela, ha? Evet, öyle sayılır. <gülüyor> Şanslı adamsın. Evet. En çok neyini özlüyorum biliyor musun? Yemek yerken çıkardığı o tatlı sesi. Mutlu, mutlu bir sincapı ya da... ...samur gibi. Ha hiç fark etmemiştim bunu. Aa evet evet, bir dinle bak. Monika, Monika harika bir kadın. Evet, evet öyle. Ama... ...pek sürmeyecek. Yatakta bana fazla geliyor. <gülüyor> Seks olarak. Söylemem lazım. Bab harika biri. Evet Aha. değil mi? Ha. Süper. Şey akıllı, komik, duygusal yaşı sekizin üstünde olan bir erkek görmek harika. Başka ne ha. var biliyor musun? Yatakta inanılmaz. Var ne? Abim bana bekaretin ne zaman kaybettiğini bile söylemez. Çok <gülüyor> e, Çok hoş. <gülüyor> Hey, yapabilirsin. Yara bandını çekmek gibi. Hemencecik çekersin ve yara açıkta kalır. Git hadi git. Janis. Merhaba Janis. Tamam söylüyorum. Bence artık çıkmamalıyız. jenis tamam tamam işte başlıyor dur dur dur dur dur dur <gülüyor> tamam biliyorum aptalca gelecek ama bunu yapabilirsem yani çamaşırımı kendim yıkayabilirsem her şeyi hı hı yapabilirmişim gibi geliyor. Hiç, hiç de aptalacak yer <gülüyor> yoklar. <gülüyor> Sağol. Cidden yani tıpkı Carol beni terk ettikten sonra ilk kez kendi yemeğimi yapmam gibi bir durum. Pardon. Vaktimiz bu kadar. Bursun <gülüyor> diye bölümlerinde. <gülüyor> tamam. O o. Niye o o? O o. O o. Çamaşır bitti. <gülüyor> e, bu bir şarkıdır. Çamaşırhanede söyleriz biz. O o. Çamaşır bitti. Oh, oh, oh. Rose ne oldu? Hiç, hiç, hiç. Yaşasın. Çamaşır bitti. Tamam, göster bana Ros. Tamam, tamam. tamam. <gülüyor> Beyazların arasında kırmızı bir çorap unutmuşsun ve şimdi her şey... <gülüyor> her şey pembe oluvermiş. Oh şey pembe. Evet ama bak bu çorap hariç. <gülüyor> Yapma lütfen. Üzülme. Herkesin başına gelebilir. Aa, ama benim başıma geldi. Tanrım kocaman bir şekere benzeyeceğim şimdi. <gülüyor> ne yapıyorum? Ne yapıyorum ya? Babam haklıydı. Tek başıma yaşayamam ben. Daha çamaşır bile yıkayamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Underdog'da bir terslik oldu. Kafasını şişiremediler. <gülüyor> Neyse şey, şey... Kafası Broadway'de yuvarlanarak giderken... <gülüyor> ...kendi kendime dedim ki... ...bunda bir gariplik var. <gülüyor> Aa, gözüme bir şey kaçtı. Joy, ışıkla bakabilir misin? Lütfen Hadi. Ne oldu? Kör müsün? Aynı masada mıyız seninle? Bir, bir öpüşmedikleri kaldı. <gülüyor> Yok canım, çok yakınlar. Yakın mı? Dilini kulağına sokuyor. Aa, sanki sen Ross'la böyle taşkınlıklar yapmadın hiç. <gülüyor> Joey, bu, bu iğrenç, mide bulandırıcı, bu, bu, bu. Doğru değil değil mi Joey? Aa, neyin doğru olduğunu kim Yok, biliyor ki yani? Yok artık daha neler ne düşünüyordun tamam, ki? Tamam yaptığımla gurur duymuyorum. Ah. Aa, belki biraz duyuyorum. Oh. Oh. Ben gidiyorum. Dur dur dur dur. hadi. Sen adamı istiyorsun ben de kızı. Senden hoşlanıyor. Gerçekten Evet. Bak kafa kafaya verirsek onları ayırabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin hadi yapalım şunu. Kusura bakma, bunu yaptığımı inanamıyorum. Aa. Ama bu hikayelerin beni gerçekten çok güldürdü. <gülüyor> Ama garson, bir tabak daha tavuk kanadı da alalım. <gülüyor> Durum şu Celis, ikimiz farklıyız. Ben bing bing bingim, sensе bum bum bumsun. Oo. Aman Tanrım au. çok özür dilerim au. iyi misin? Au. Au. Au. A, au. A, a, a, lensim kaydı, lensim kaydı hemen hemen dönerim. tamam. Gözüne vurdum, a, gözüne vurdum. A, Bu dünya tarihindeki en berbat ayrılık. İnanmıyorum. A, a, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kaç tane a, içtin bunda? Bilmiyorum ki e, milyon tane. <gülüyor> Şender, şşş, şş, sakin ol. Mutlu şeyler düşün. <gülüyor> i̇yiyim ben, iyiyim ben. Tamam, tamam. İyi değilim, geliyor, geliyor işte. Şş, burada bekle, tamam mı? <gülüyor> Nefes al. Nasıl yaptın? Yetenek işte. <gülüyor> Hep her zaman birlikte ayrılmalıyız. Ah, çok isterim. Tamam. <gülüyor> Giysileri temizledin. Önemli olan da bu. Aa, öyle galiba. Ama şimdi her şey pijamaya benzedi. <gülüyor> <gülüyor> oh, affedersiniz. Affedersiniz. Bu arabayı biz almıştık. Benim de belim altmış santimde ama bazı şeyler gider. <gülüyor> Hadi çekil yolumdan. Affedersiniz, belki de yeterince açık söyleyemedim. Aa, bu bizim arabamız. Hey hey hey hey, içinde giysi yok ama. Hey hey hey hey, kural uydurmayı bırak artık. Bırak şuna. Bu Sen benim, bırak. benim araba. Araba benim dedim. Bırak, dedim. İlk ben aldım. Bırak şunu bırak. Bana bak bayan, bu a arabayı istiyorsan beni de götürmen gerekecek. Gördün mü? İnanılmazdın. Gördün mü? Yepyeni oh, bir kadın oh, anılar beyler. Teşekkür ederim sen olmasan bunların hiçbirini Hayır. asla yapamazdım. Sadece ben... <gülüyor> evet, şey... E, e, kurutucudaki hisler vardı. O, oh, oh. oh. oh, İyiyim ben, iyiyim. Emin misin? Evet. O, oh, iyi olduğuna emin misin? Evet. Hala acıyor mu? Evet. <gülüyor> ne güzel bir fikir. Hepsi aynı renkte. Ben de yapacağım. Merhaba. Merhaba. Nasıl Merhaba. Işte? Harika. Çifti ayırdık ve kendimize parçaları aldık. <gülüyor> ne güzel bir hikaye. <gülüyor> hey, ben iyiyim bu oh, arada. Affedersin. Oh. Chandler nerede? Ah, yaz tutması gerekiyordu. Özgürüm! Özgürüm! <Gülüyor> Düzelmiştir artık. <Gülüyor>